Merhaba. Kutbi girdap olarak adlandırılan meteorolojik olay nedeniyle Kuzey Amerika'da ısının rekor seviyelere düşmesi bekleniyor. BBC'nin haberine göre Kanada'nın kimi bölgeleri şimdiden kar fırtınasının etkisi altında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusunda da kar kalınlığı 60 santimetreye çıktı. Son birkaç gündür süren soğuk hava koşulları 16 kişinin ölümüne yol açarken 6 Ocak'ta 3000'i aşkın uçağın sefiri iptal edildi. Hafta sonunda da binlerce uçuş iptal edilmişti. Chicago dahil bölgedeki birçok kentte kar yüzünden okullar kapatıldı. Yetkililer çok gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor. New York'un JFK havaalanında Toronto'da inen bir uçak pistte manevra yaparken kayarak kara saplandı. Kazada yaralanan olmadı ancak New York'un ana havaalanında uçuşlar Buzlanmadan dolayı yaklaşık 2 saat durduruldu. Salı gününe kadar sürmesi beklenen dondurucu soğuklar kuzey kutbundan gelen ve saat istikametinin tersi yönde hareket eden yoğun hava dalgasından ya da bilimsel adıyla kutbi girdaptan kaynaklanıyor. Meteoroloji yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey ve orta bölgelerinde hissedilen ısının rüzgarın da etkisiyle eksi 51 dereceye kadar inebileceğini tahmin ediyor. Kansas City'de bu ısı eksi 22'ye düştü bile. Kentte daha önce en düşük hava sıcaklığı 1912 yılında eksi 25 olarak kayda geçirilmişti. Yani bu da bu yüzyılın en büyük soğuklarından. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda da yoğun kar yağışı var. Kardan en çok etkilenen kentlerde Boston'da kar kalınlığı 45 santim. Daha önce birçok bilim insanı aşırı iklim olaylarının küresel ısınmayla bağlantılı olabileceği yönünde kuvvetli şüphelerini dile getirmişti. Dünya ısınıyor ama ısındığı için bazı yerlerde de buz tutuveriyor. İstanbul'da Polonezköy Tabiat Parkı'nda yapılaşmaya açacak imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı. Plan ile ilgili Polonezköy Tabiat Parkı sınırı içinde kalan köy alanına seyrek yoğunluklu konut, düşük yoğunluklu konut ve turizm konaklama alanı fonksiyonu getirildi. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde 26 Aralık 2013'te askıya çıkan planların bu ay boyunca itirazı mümkün. Planlar 24 Ocak Günü askıdan inecek. Polinesi Köy Tabiat Parkı sınır içinde kalan köy alanını kapsayan yeni plan yürürlüğe girdikten sonra alana ilişkin tüm imar planı ve plan değişiklikleri geçersiz kalacak. Tabiat parkını yapılaşmaya açan planda konut için emsal 0.15 yükseklik yani 6,5 metre 2 kat civarı belirlendi. Özlem Güvenli'nin Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberine göre turizm konaklama tesisi yapılması halinde emsal 0.2'ye çıkacak. Yani yükseklik aynı kalacak ama... Otelin bodrum katında spa, restoran, yüzme havuzu, toplantı salonu, spor salonu, mutfak depo, otopark, servis üniteleri gibi şeyler yer alabilecek. Ticaret alanında perakende ticaret birimleri, ofis, kafeterya, banka, finans kurumları olabilecek. Planlama alanının bütününde yapılaşma şartlarını aşmama koşuluyla günübirlik turizm tesisi alanları, lokanta gibi tesisler yapılabilecek. Plana karşı Change.org platformu üzerinde bir kampanya başlatılmıştı. Duygu Dönmez tarafından başlatılan kampanyayı Şu ana kadar 4 bine yakın kişi imza verdi. Alakır Nehri üstünde kurulması planlanan Alakır 2 HES projesine karşı toplanan 30 bin imza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 6 Ocak Pazartesi günü teslim edildi. Alakır 2 HES projesine çet olumsuz karar verilsin başlıklı kampanyada Change.org Taksim Alakır 2 adresinde toplanan imzalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne ulaştırıldı ve işleme konuldu. Antalya ile Kumluca ilçesine bağlı olan Alakır Vadisi üzerinde yapımı planlanan 8 adet nehir tipi hidroelektrik santralden 4'ü halihazırda yapımını tamamladı ve faaliyete geçti. Biyolojik çeşitliliğin çok yoğun olduğu Alakır Vadisi, Yapımı tamamlanan 4 HES uzmanların görüşüne göre ağır bir ekolojik tahribata uğramış durumda. Alakır 2 HES'i de vadinin en bakir bölgesindeki su kaynaklarına yapılırsa geri dönüşü imkansız zararlar verecek. Geçen Ağustos ayında halkın bilgilendirme toplantısı bölgede daha fazla HES istemeyen yöre halkının yoğun protestosu ile yapılamamıştı. Vadinin birinci derecede doğal sit alanı olması gerekliliği konusunda mahkeme kararları mevcut hali hazırda. Mahkeme tarafından atanan bilirkişiye itince de Alakır 2. 2 HES projesinin iptal edilerek bölgenin koruma altına alınması gerekliliği bilimsel raporlarla da desteklendi. Ancak Alakır 2 HES için yürütülen çevre etki değerlendirme raporunda şirket yatırıma başlamak için son aşamaya geldi. Alakır Nehri kardeşliği açıklamasında şöyle diyor. Yıkım gözler önündeyken ve yöre halkı artık yeter diye feryat ederken bir vadiyi insafsızca baştan aşağı merdiven gibi HES'lerle doldurmanın insafsızlık olduğunu düşünüyoruz diyor ve ekliyor. Bir önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 10 megawattın altındaki HES'lerle dereleri mahvediyoruz bundan böyle bu projelere izin vermeyeceğiz açıklamasının üzerinden çok süre geçmeden hali hazırda 10 megawattın altındaki HES'lere mahvedilmiş On binlerce canlıya ev sahipliği yapan Alakır Vadisi'ne sadece 4 megawattlık bir proje için son bir darbe daha vurulması bölgedeki canlı yaşamın sonunu getirecektir. Vadideki tüm canlıların yaşam hakkı adına yürüttüğümüz mücadelemiz bu yeni projeler tamamen iptal edilene kadar hukuksal ve eylemsel alanlıkta kararlılıkla devam edecektir diyor Alakır Nehri Kardeşliği. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.